Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Amerika Birleşik Devletleri'nin güney kıyılarına ulaşan ve Louisiana eyaletinde etkisini gösteren İda kasırgası 240 km hızla Amerika Birleşik Devletleri anakarasına vuran en güçlü 5. kasırga olarak tarihe geçti. Kasırga nedeniyle eyalette 1 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı. Bu sorunun haftalarca sürebileceği tahmin ediliyor. Eyalete arama-kurtarma çalışmaları için 5 bin ulusal muhafız görevlendirildi. CNN'e göre ülkenin dört bir yanından 25 binden fazla işçi de eyalette onarım çalışmalarına katıldı. Hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaletine vuran ida kasırgasının şiddeti nedeniyle Mississippi nehrinin bir süreliğine tersine aktığı bildirildi. jeoloji araştırmaları kurumu New Orleans'ın güneyinde Mississippi nehrinin pazar günü öğlen saatlerinde kasırganın yarattığı şiddetli fırtına nedeniyle tersine aktığını tespit ettiklerini açıkladı. Meksika körfezine boşalan Mississippi Nehri, idadan günler önce saniyede yaklaşık 8500 metreküp su boşaltırken, akış tersine döndüğünde saniyede 1150 metreküp suyun kaynağına doğru aktığı tespit edildi. Tersine akışın birkaç saat sürdüğü belirtildi. 2005 yılındaki Katrina ve 2012 yılındaki Isaac kasırgası sırasında da Mississippi nehrinin tersine aktığı açıklandı. Baton Rouge bölgesinde ağacın bir evin üzerine düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Yetkililer arama ve kurtarma çalışmaları süresince ölü sayısının artabileceğini söyledi. Binlerce kişi Louisiana'yı terk ederken kalanlardan kasırga bitene dek dışarıya çıkmamaları istendi. New Orleans Belediye Başkanı Latoya Cantrelli, Evlerini boşaltmış olan kişilerden yerlerinde kalmalarını, elektrik ve iletişim yeniden sağlanana kadar da geri dönmemelerini istedi. İda kasırgası New York'ta Manhattan'da da sel baskınlarına neden oldu. Central Park'a bir saat içinde 10 santimetre yağmur düştü. Birleşmiş Milletler Çevre Programı şu anda dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan herhangi bir ülkenin kalmadığını duyurdu. Oldukça zararlı olan bu yakıt neredeyse 100 yıldır havayı, toprağı ve suyu kirletiyordu. Kalp hastalığına, kansere ve felce neden olan yakıt çocuklarda beyin gelişimiyle ilgili problemlerle de ilişkilendiriliyordu. Yüksek gelirlere sahip pek çok ülke yakıtın kullanımını 1980'li yıllarda yasakladı. Kurşunlu benzini kullanan son ülke olan Cezayir ancak bu yılın Temmuz ayında kullanımı tamamen durdurdu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres kurşunlu benzinin kullanımının tamamen sonlanmasını uluslararası bir başarı öyküsü olarak nitelendirdi. Guterres, kurşunlu benzin kullanımına son vermek, her yıl kalp hastalığı, felç ve kanserden kaynaklanan milyonlarca erken ölümü önleyecek. Zeka gelişimleri zarar görmüş, çocuklar da böylece korunacak diye konuştu. UNEP, 2002'den bu yana kurşunlu benzin kullanımına son erdirmek için hükümetler, özel şirketler ve sivil topluluklarla birlikte çalışıyordu. UNEP direktörü Inger Andersen, Kurşunlu benzin, insanlığın toplumlarımızın her düzeyinde yaptığı hataların kısaca bir özeti dedi. Ancak Anderson bu yakıtı ortadan kaldırmanın, insanlığın yaptığı hatalardan ders alıp düzeltebileceğinin de bir göstergesi olduğunu söyledi. Darısı, benzin, dizel ve bütün fosil yakıtların başına diyelim. Artık fosil yakıt yakmak da bir çevre suçu. Nitekim çevre örgütü Greenpeace, toksik bir çağın sonu diyerek, Kurşunsuz benzinin piyasadan tamamen kalkması konusundaki memnuniyetini dile getirdi. Ancak Greenpeace fosil yakıtlardan arınmış bir dünya içinde mücadelesini sürdürüyor. Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimleri arasında yer alan 2700 rakımlı Carson Sarıkamış ilçesi son günlerde daha çok görülmeye başlayan Yusufçuk böcekleriyle renklendi. Son günlerde keklik vadisi, çamaşır dere, sulu dere ve acı su mevkiinde sulak alanlarda ortaya çıkan kırmızı, mavi ve mor renkleriyle doğayı süsleyen yusufçuklar, başka deyimiyle de kız böcekleri, fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmesi. Her yıl bu mevsimde doğadan daha çok görülmeye başlayan rengarenk yusufçuklar hem doğaya güzellik katıyor hem de tarıma zararlı olan canlılarla beslendikleri için doğal dengenin sağlanmasına da büyük katkı sağlıyorlar. Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, Anadolu Ajansı muhabirine Yusufçukların aslında çiftçinin dostu olmanın yanı sıra sivrisinekle, tatarcıklarla beslenen ve bunu da havada gerçekleştiren canlılar olduklarını söyledi. Evet kız böcekleri, Yusufçuklar, odonata e, familyasına bağlı bütün bu böcekler gerçekten birer doğa harikası. Sarıçam ormanlarıyla çevrili Karsın-Sarıkkamış ilçesi yavan hayvanın fufiyasyonuyla bilim insanlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Yırtıcı türleriyle belgesellere konu olan ilçenin Sarıçam ormanları bozayı, kurt, vaşak, tilki, domuz gibi yavan hayvanlarının yanı sıra çeşitli kuşlara da barınma ve üreme imkanı sunuyor. Bölgede faaliyet yürüten Kuzey Doğa Derneği görevlileri ise bu olanakları değerlendirerek yurt içi ve dışından ilçeye gelen bilim insanlarıyla yavan hayvanlarını izleme, iz sürme, yakalama, kapan kurma gibi konularda çalışmalar yapıyorlar. Hırvatistan'ın Zagreb Üniversitesi'nden Biyoloji bölümünden ülkemize gelen Profesör Doktor Josip Kusak da üzerinde araştırmalar yaptığı kurtların sahadaki izini sürerek foto kapanlarla